Hayat, insanların bilgeliğinden daha derin ve daha anlamlıdır. Yol Arkadaşım Yazan Maxim Gorki Ona Odesa Limanı'nda rastladım. Tıknan sağlam yapılı bedeni, biçimli bir sakalla çevrelenmiş doğulu yüzüyle 3 gün dikkatimi çekti durdu. İkide bir gözüme çarpıyordu Bastonunun sapını emerek saatlerce rıhtımın granitleri üstünde durduğunu Karabadem gözleriyle üzgün üzgün limanın kirli sularını seyrettiğini görüyordum Günde belki on kez salına salına geçip giderdi önümden Uzaktan gözetlemeye başladım O da sanki beni büsbütün ayartmak için gittikçe daha sık çıkıyordu karşıma Öyle ki kareli parlak bir kumaştan yapılmış şık elbisesini Kara şapkasını, tembel yürüyüşünü Can sıkıcı alık bakışlarını ne kadar uzaktan olursa olsun Bir görüşle tanımaya başlamıştım artık Vapur ve lokomotif düdüklerinin, zincir şakırtılarının, işçilerin bağırıp çağrışmalarının birbirine karıştığı, insanı serseme çeviren kudurmuşçasına sinirli bir kalabalığın kaynaştığı bu limanda onun varlığına bir anlam veremiyordum. İnsanlar kaygılı ve yorgundu. Kanter içinde sağa sola koşuyor, bağırışıyor, küfürleşiyorlardı. Bu ölesiye mahzun yüzlü tuhaf adamsa kendisinden başka hiçbir şey umurunda değilmişçesine çalışan insanların arasında tembel tembel gezinip duruyordu. Dördüncü gün öğle yemeği sırasında ansızın yine gözüme çarptı. Artık bir yolunu bulup onun kim olduğunu öğrenecektim. Yakınında bir yere oturup ekmekle karpuz yerken gözlerimi ondan ayırmıyor, laf açmak için uygun bir fırsat kolluyordum. O, çay sandıklarına yaslanmış kaygısız gözlerle çevreye bakınıyor, parmaklarını flafta çalar gibi bastonunun üzerinde dolaştırıyordu. Benim gibi sırtında bir yük zemiri kömür taşımaktan kapkara kesilmiş paçavralar içinde bir adamın bir züppeyle lafa girmesi kolay değildir. Fakat birdenbire onun da gözlerini hiç ayırmadan bana baktığını fark edip irkildim. Sevimsiz, arsız, hayvanca bir ışıltı vardı bu gözlerde. Günlerdir ilgimi çeken adamın aç olduğunu fark ettim. Dört bir yana şöyle bir bakındıktan sonra usulca ''Yemek ister misiniz?'' diye sordum. Titredi, sağlam beyaz dişlerini aç bir kurt gibi göstererek kuşkuyla çevresine bakındı. Kimsenin bizimle ilgilendiği yoktu. O zaman ona bir parça buğday ekmeğiyle karpuzun yarısını uzattım. Onları elimden kaparcasına almasıyla gidip sandık yığınlarının arasına oturması bir oldu. Arada bir başını görebiliyordum. Şapkası ensesine kaykılmış esmer terli alna ortaya çıkmıştı. Yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Yiyeceğini hırsla atıştırırken nedense arada bir göz kırpıyordu bana. Biraz beklemesini işaret edip et almaya gittim. Züppeyi yabancı bakışlardan iyice gizleyecek bir biçimde sandıkların yanında durdum. O zamana kadar önünden yiyeceğini kapacaklarmış gibi çevresini yırtıcı bakışlarla süzerek lokmalarını çiğnemeden yutarken şimdi biraz daha yatışmıştı. Fakat yine öyle bir hırsla ve çabuklukla atıştırıyordu ki bu aç adama bakmaya içim götürmediğinden sırtımı döndüm ona. "Teşekkürler, çok teşekkürler." dedi, tutup omuzlarımı sarstı, elimi yakalayıp sıktı, hızlı hızlı salladı. 5 dakika içinde ise bütün hikayesini anlatı vermişti. Gürcü prensi Shakropatse'ymiş bu. Kutaisi'de zengin bir derebeyinin tek oğluymuş. Transkafkasya istasyonlarının birinde memur olarak çalışıyor, bir arkadaşıyla oturuyormuş. Bu arkadaş günün birinde Prens Şakro'nun paraları ve değerli eşyalarıyla birlikte ortadan kaybolmuş. Prens de onun peşine düşmüş. Nasılsa Batum'a bilet aldığını öğrenip o da doğru oraya gitmiş. Fakat Batum'a varınca arkadaşın Odessa'ya gittiği anlaşılmış. Prens Şakro burada Vanus Vanitsa adında yine yaşıtı ve arkadaşı olan fakat kendisine benzemeyen bir berberin pasaportunu alarak Odessa'nın yolunu tutmuş. Odessa polisine hırsızlığı haber vermiş. Ona hırsızı bulacaklarının sözünü vermişler. İşte iki haftadır bekliyormuş. Bu arada parası tükenmiş ve ağzına da iki gündür bir lokma yiyecek girmemiş. İçine küfürler karıştırdığı hikayesini dinlerken ona bakıyor, anlattıklarına inanıyordum. Acımıştım bu çocuğa. 20 yaşında gösteriyordu ya, saflığına bakarak insan daha da küçük olduğunu düşünebilirdi. Hırsız arkadaşa nasıl da inandığı aklına geldikçe öfkeleniyor, çalınan eşyalar bulunmazsa çok sert bir adam olan babasının onu hiç kuşkusuz hançeriyle kıtır kıtır keseceğini söylüyordu. Bu çocuğa yardım etmezsem açgözlü kentin onu yutacağını biliyordum. Serseriler sınıfını kalabalıklaştıran olayların kimi zaman ne kadar önemsiz şeyler olduğunu biliyordum çünkü. Prens Chakron'un saygıdeğer olduğu halde saygı görmeyen bu toplumsal tabakaya düşmek için bütün şanslara sahip olduğu da açıkça görülüyordu. İçimde ona yardım etmek isteği uyandı. Gidip emniyet amirliğinden bir pasaport çıkarmasını önerdiğimde şaşaladı. Gidemeyeceğini söyledi. Neden? Meğer kaldığı odanın parasını ödememiş. Üstelik parayı istemeye geldiklerinde adamın birini yumruklamış. Bu yüzden saklanıyormuş şimdi. Ödemediği parayla attığı yumruklar içinde polisin kendisine teşekkür etmeyeceğini pekala biliyormuş. Sonra attığı yumrukların sayısı da tam olarak aklında değilmiş doğrusu. Durum gittikçe karışıyordu. Çalışıp onu Batum'a götürecek kadar para kazanmaya karar verdim. Fakat ne yazık ki uzun süreceği benziyordu bu iş. Çünkü aç kalan Şakro bir oturuşta üç kişilik hatta daha çok yemeği silip süpürüyordu. Açların akını yüzünden limanda gündelikler çok düşmüştü o sırada. 80 kapiklik kazancımın 60 kapıyı ikinizin yiyeceğine ancak yetiyordu. Zaten prensle karşılaşmadan önce de Kırım'a gitmek istediğinden Odessa'da uzun bir süre kalmak niyetinde değildim. Bunun için Prens'e yürüyerek yola çıkmayı teklif ettim. Yanına bir yol arkadaşı bulamazsam Tiflis'e kadar kendim götürecektim onu. Bulursam ayrılacaktık. Prens ince potinlerine, şapkasına, pantolonuna baktı, ceketiyle oynadı, düşündü, taşındı, birkaç kez içini çekti, sonunda da razı oldu. Böylece Odessa'dan Tiflis'e doğru yola çıktık. Persona vardığımızda yol arkadaşımı tanıyordum artık. Çok az gelişmiş, ilkel bir insandı. Tokken leşeli, açken Güçlü ve sevimli bir hayvandan farksızdı. Yol boyunca Kafkasya Gürcü prenslerinin yaşayışları, eğlenceleri, köylülerle ilişkileri üzerine hikayeler anlattı durdu. Kendilerine özgü bir güzellikleri olan ilginç hikayelerdi bunlar. Fakat insan anlatıcıları hesabına hiç de iyi bir sonuç çıkarmıyordu bunlardan. İşte o hikayelerden biri. Zengin bir prens komşularını yemeğe çağırmış bir gün. Şaraplar içilmiş, çörekler, şaşlıklar, lavaşlar, pilavlar yenmiş. Prens yemekten sonra konuklarını tavlaya götürmüş. Atlar eğerlenmiş. Ev sahibi kendine en iyi atı seçip tarla boyunca dört nala sürmüş. Yaman bir atmış bu. Konuklar hayvanın gösterişini, hızını övmüş durmuşlar. Prens bir daha dört nala kaldırmış onu. Fakat tam bu sırada beyaz atlı bir köylü ortaya çıkıp prensi geride bırakmış. Üstelik bir de kurumlu kurumlu gülüyormuş. Konukların karşısında küçük düşen prens kaşlarını çatmış, köylüye yanına gelmesini işaret edip bir kılıç vuruşuyla kafasını gövdesinden ayırmış adamın. Atın kulağına da bir kurşun sıktıktan sonra gidip hükümete teslim olmuş. Prensi kalebentliğe mahkum etmişler. Hikaye bu. Şakro prense acır gibiydi. Bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalıştığımda ise çok bilmiş bir tavırla ''Prensler az, köylüler çoktur.'' dedi. ''Bir köylü yüzünden bir prens cezalandırılamaz. Köylü nedir? İşte.'' bir toprak keseyi gösterdi. ''Ya prens? O bir yıldızdır.'' dedi. Tartıştık. Shakro öfkelendi. Böyle zamanlarda bir kurt gibi dişlerini gösteriyor, yüz çizgileri keskinleşiyordu. ''Sus Maksim, sen Kafkasya hayatını bilmezsin.'' diye tersledi. Sözlerim onun yalınlığı karşısında etkisiz kalıyor, bana göre çok açık olan şeyler ona gülünç görünüyordu. Haklı kanıtlarınla onu bir çıkmaza soktuğum zamanlarda ise, düşünecek yerde şöyle deyip işin içinden çıkıyordu. Kafkasya'ya git, orada yaşa, söylediklerimin doğru olduğunu göreceksin. Herkes nasıl davranıyorsa öyle davranmak gerekir. Binlerce kişinin ak dediğine sen kara diyorsan, ne diye sana inanayım? O zaman aklı hayatın yasalarından başka şeye ermeyen bir insana sözcüklerle değil, olgularla karşı çıkmak gerektiğini anlayarak susuyordum. Ben susunca Şakro daha da coşuyor, vahşi bir güzellikle, ateşle, canlılıkla dolu Kafkasya hayatını ballandıra ballandıra anlatmaya devam ediyordu. Bu öyküler bir yandan beni sarıyor, bir yandan da acımasızlıkları zenginliğe ve kaba kuvvete tapınmalarıyla tepeme attırıyordu. Şakra bir keresinde İsa öğretisini bilip bilmediğini sordum. Omuzlarını silkerek, elbette biliyorum, diye kestirip attı. Fakat az sonra bildiği şeyin şu kadarcık olduğu ortaya çıktı. İsa adında biri Yahudilerin yasalarına karşı çıkmış, Yahudiler onu haca gelmişler. Fakat İsa aynı zamanda Tanrı olduğu için haçın üzerinde ölmemiş, göğe yükselmiş, Oradan insanlara yeni bir hayat yasası göndermiş. Nasıl bir yasa bu? diye sordum. Yüzüme eğlenir gibi şaşkın şaşkın bakarak, sen Hristiyan mısın? diye sordu. Güzel, ben de Hristiyanım. Yeryüzünde hemen hemen herkes Hristiyan. Peki bana sorduğun şey ne? Herkesin nasıl yaşadığını görmüyor musun sen? İşte İsa'nın yasası bu. Ben coşarak ona İsa'nın hayatını anlatmaya koyuldum. Sözlerimi önce ilgiyle dinlerken yavaş yavaş dikkati dağıldı, az sonra da esnemeye başladı. Bunu görünce yeniden aklına seslenmeyi denedim. Bilimin, yardımlaşmanın, yasaların yararlarından söz edeyim dedim. Fakat söylediğim her şey onun hayat anlayışı karşısında taştan bir duvara çarpmışçasına tuzla buz oluyordu. Güçlü olan kendi yasasını kendi yapar. Onun bilgiye ihtiyacı yoktur. Gözü görmese de yolunu bulur. Prens Şakro böyle söyleyerek tembel tembel karşı çıkıyordu her seferinde bana. Kendine bir güveni vardı, bu ona saygı duymamı sağlıyordu. Fakat o kadar vahşi ve merhametsizdi ki, içinde kimi zaman bir nefretin alevlendiğini hissediyordum. Buna karşın yine de onunla bir noktada anlaşabileceğimize olan inancımı yitirmiyordum. Prekop'u geçmiş, Yarlaya'ya doğru ilerliyorduk. Ben hayalimden Kırım'ın güney kıyılarını geçirirken, Prens suratını asmış, dişlerinin arasından tuhaf şarkılar mırıldanıyordu. Paramız suyunu çekmişti, bir kazanç kapısı da gözükmüyordu şimdilik. Bir an önce Feodasiye'ye varmaya çalışıyorduk. O sırada rıhtım yapımına başlanmıştı orada. Prens kendisinin de çalışacağını, para kazanıp gemiyle Batum'a gidebileceğimizi söylüyordu. Batum'da çok tanıdığı varmış. Bana kapıcılık ya da bekçilik gibi bir iş bulacakmış. Omuzlarıma vuruyor, ağzını şapırdata şapırdata benim için düşündüğü güzel şeyleri anlatıyordu. ''Öyle bir hayat kuracağım ki sana...'' ''Canın şarap mı çekti? İstediğin kadar iç. Koyun eti mi? Yiye yiyebildiğin kadar. Tombul bir gürcü kızıyla evlenirsin. ''Sana çörek pişirir, çocuk doğurur, hem de bir sürü çocuk.'' Bu, lar da neyin nesiydi. Önce şaşırdım, sonra sinirime dokundu. En sonunda da fena halde sıkılmaya başladım. Rusya'da domuz çağırmak için çıkarırlar bu sesi. Kafkasya'da ise hem hayranlıklarını, hem üzüntülerini, hem sevinçlerini hem de acılarını belirtiyorlardı bununla. Şakro'nun çıkığı bir sesi üstünde dökülmeye başlamış, potinleri parça parça olmuştu. Bastonuyla şapkasını Kerson'da satmıştık. Şapka yerine eski bir trenci kasketi satın almıştı kendine. Onu ilk giyişinde kulaklarına kadar geçirmiş, bana dönüp ''Nasıl? Yakıştı mı?'' diye sormuştu. İşte Kırım'dayız. Sinferopol'ü geçip Yalta'ya yöneldik. Ben dilsiz bir hayranlık içinde denizle bezelmiş bu güzel toprak parçasını seyrediyordum. Prense acı acı içini çekiyor, üzgün bakışlarını çevrede gezdiriyor, boş midesinin feryadını bir takım tuhaf yemişlerle bastırmaya çalışıyordu. Bu çabası çoğu zaman kötü sonuç verince de iğneleyici bir alayla ''Şimdi içim dışıma çıkarsa...'' ''Yola nasıl devam ederim?'' ''He, söylesene, nasıl?'' diye soruyordu bana. Ufukta bir şeyler kazanmak imkanı görünmediği, cebimizde de on para kalmadığı için yemişlerle ve geleceğe ilişkin ümitlerle beslenmek zorundaydık. Şakro tembellikle suçlamaya başlamıştı beni. Onun deyimiyle, ''Lakaytsız bir adammışım.'' Yürüyüşü gitgide ağırlaşıyor, üstelik sınırsız iştahını gösteren hikayeleriyle içime fenalık getiriyordu. Meğer saat 12'de kahvaltı niyetine üç şişe şarapla küçük bir kuzucuğu gövdeye indirip, iki saat sonraki öğle yemeğinde kendini hiç zorlamadan 3 tabak çakak bile ya da çigirtma, bir çanak pilav, bir şiş dolusu şaşlık, istediğin kadar dolma ve daha bir sürü Kafkas yemeği yuvarladığı, bu arada da lıkır lıkır şarap içtiği olurmuş. Günlerce gözleri parlayarak, beyaz dişlerini gıcırdatarak, ağzından agansalyaları yutarak, yiyecekler konusunda ne biliyorsa sayıp döktü. Bir gün Yalta yakınlarında bir meyve bahçesini budama işine girdim. Gündeliklerinden birini peşin çekip elli kapikliğine ekmekle et aldım. Bu sırada bahçıvan beni çağırdı. Şakro başının ağrıdığını ileri sürerek çalışmaya yanaşmamıştı. Yiyecekleri ona teslim edip adamın yanına gittim. Bir saat sonra döndüğümde iştahı konusunda Şakro'nun hiç yalan söylemediğine aklım kesti. Ekmekle etten en ufak bir kırıntı kalmamıştı. Arkadaşlığa sığmayan bir davranıştı bu. Fakat ağzımı açmadım. Bununla da hiç iyi etmediğim sonradan ortaya çıktı. Ses çıkarmadığımı gören Şakro bundan kendi bildiğince yararlanmaya başlamıştı. Tuhaf, anlamsız bir ilişki doğdu aramızda. Ben çalışırken o bir takım bahaneler ileri sürerek buna yanaşmıyor, sürekli yiyor, uyuyor, üstelik durmadan azarlıyordu beni. İşten yorgun argın döndüğümde bu kanlı canlı delikanlıyı karşımda görünce hem güresim gelir hem de üzülürdüm. Gölgeli bir köşeye geçip dönmemi bekler, aç gözlerini üzerimde gezdirirdi. Fakat hepsinden daha kötüsü çalıştığım için benimle alay etmesiydi. Çalışmamla alay ediyordu. Çünkü kendisi dilenmeyi öğrenmişti. Başlangıçta sadaka toplarken utanıyordu benden. Fakat sonraları bir Tatar köyüne yaklaştığımızda gözümün önünde hazırlığa başlamıştı. Cimri Tatarların sağlam adama beş para vermeyeceklerini bildiği için bir DNA'ya dayanıyor topal süsü veriyordu kendini. Bunun utanılacak bir şey olduğunu söylediğimde ise ne yapayım çalışmak elimden gelmiyor diye kestirip atıyordu. Çok az bir para toparlayabiliyordu. Ben de o sırada hastalanmıştım. Yolculuk gitgide çetinleşiyor, şakro ile ilişkilerimiz günden güne bozuluyordu. Artık düpedüz kendisini beslememi istiyordu. Götürecek misin beni? Götür. Bakalım bu kadar uzun yolu yürüyebilecek miyim ben? Ben böyle bir şeye alışkın değilim ki. Kim bilir, belki de yolda ölürüm ben. Niçin üzüyorsun beni? Amacın beni öldürmek mi? Ölürsem herkes ne yapar bir düşünsene. Annem ağlar, babam ağlar, arkadaşlarım ağlar. Tanrım bu ne kadar gözyaşı. Bunları sık sık işitiyor fakat kızmıyordum bir türlü. Bu sırada içimden beliren tuhaf bir düşünce beni öfkelenmekten alıkoyuyordu. Uyuduğunda yanı başına oturuyor, onun durgun, kıpırtısız yüzüne bakarak bir şeyler keşfediyormuşum gibi yol arkadaşım. O benim yol arkadaşım diye düşünüyordum. Kimi zaman başka bir bulanık düşünce geçiyordu aklımdan. Benden yardım istemeye ve ilgi görmeye kendinde hak bulduğuna göre bu gerçekten de hakkı değil miydi onun? Bu istemede bir çeşit kişilik vardı, beni tutsak etmişti. Ben de onu incelemeye kaptırmıştım kendimi. Her davranışını izliyor, bir başka insan üzerinde kurduğu egemenliği nereye kadar vardıracağını merak ediyordum. Hayatından pek memnundu, şarkı söylüyor, uyuyor, canı isteyince de benimle eğleniyordu. Kimi zaman iki üç günlüğüne birbirimizden ayrılır, başka başka yönlere giderdik. Eğer varsa ona ekmek ve para verir, beni bekleyeceği yeri söylerdim. Ayrılırken beni kuşkuyla, hüzünlü bir öfkeyle uğurlar, yeniden buluştuğumuzda ise pek keyiflenir ve kurumlu kurumlu gülerdi. ''Beni bırakıp gittin sağmıştım'' derdi her seferinde. Ona yiyecek getirir, gördüğüm güzel yerlerden söz ederdim. Bir keresinde bahçesarayı anlatmış, Puşkin'in şiirini okumuştum bu arada. Kılı bile kıpırdamadı. He, şiir. Şiir değil, şarkı söylemeli. Tanıdığım bir gürcü vardı, şarkıyı ondan dinleyecektin sen. Ne şarkılardı be. Bir başladı mıydı? Ay ay ay. Yer gök inlerdi. Hançerle gırtlağını oyuyorlar sanırdım. Bir meyhaneciyi boğazladı sonra. Şimdi Sibirya'da. Her dönüşten sonra gözünden biraz daha düşüyordum. Bunu benden gizlemeyi de beceremiyordu. İşler kötü gidiyordu. Haftada bir ya da bir buçuk ruble kazanabiliyordum. O da binbir güçlükle. Kaldı ki bu para neyimize yeterdi ki bizim? Şakronun topladığı sadakalarında bir hayrını gördüğümüz yoktu. Midesi küçük bir uçurumdu çünkü. Üzüm, kavun, tuzlu balık, ekmek, kuru yemiş, yani ne bulursa hiç ayırt etmeden yutan, genişledikçe de daha çok kurban isteyen bir uçurum. Bir süredir sonbaharın geldiğini, buna karşılık daha epeyce yolumuz olduğunu söyleyerek, Kırım'dan bir an önce ayrılmamız için sıkıştırıp duruyordu beni. Razı oldum. Kırım'ın bu bölgesinde görmediğim yer kalmamıştı zaten. Böylece her zamanki gibi tam da kır olan cebimiz biraz mangır görür umuduyla Feodasya'ya doğru yola çıktık. Aluştadan 20 verst ötede gecelemek için durduk. Şakroyu kıyı boyunca yürümeye razı etmiştim. Yol uzuyordu ama deniz havası almak istiyordum ben. Bir adet yakıp yanına uzandık. Çok güzel bir geceydi. Koyu yeşil dalgalar altımızda kayalara çarpıyor, gökyüzü zaferle susuyordu. Çevremizde otlar ve ağaçlar usul usul hışırdıyordu. Ay doğuyor, çınar yapraklarının desen desen gölgeleri toprağa dökülüyordu. Bir kuş cıvıl cıvıl ötüyor, gümüşten çınıltıları dalgaların durgun ve okşayıcı hışırtısıyla dolu havada eriyor, sonra bir böceğin keskin, sinirli cırıltısı işitiliyordu. Ateş sevinçle çatırdıyor, kırmızı ve sarı çiçeklerden yapılmış bir demeti andıran yalımların gölgeleri, gecenin burgun gölgeleriyle yarışırcasına çevremizde sıçrayıp duruyordu. Denizin uçsuz bucaksız göğsü bomboştu. Üstünde de bulutsuz bir gökyüzü uzayıp gidiyordu. Ben kendinden geçmişcesine bu enginliğe dalıp gitmiştim. Büyük bir şeye yakın olmanın ürkütücü duygusu kaplamıştı içimi. Bu esnada Şakro, ansızın gürültülü bir kahkaha verdi. ''Şu surata bak, tıpkı koyuna benziyor.'' Diyor ve kahkahalar atıyordu. Tepemde gök gürlemişçesine irkildim. Fakat bu ondan da beterdi. Gülünçtü. Hayır hayır, onur kırıcı bir şeydi bu. Şakronun gülmekten gözlerinden yaşlar geliyordu. Bense bir başka sebeple neredeyse ağlamak üzereydim. Gelip bir şey tıkanmıştı gırtlağıma. Konuşamıyor, Şakro'ya vahşi gözlerle bakakalıyordum. Bu onun gülmesini artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Karnını tutmuş, yerlerde yuvarlanıyordu adeta. Bense uğradığım hakaretten sonra kendimi bir türlü toparlayamıyordum az kimsenin eğer böyle bir şeyle karşılaştılarsa bunu anlayabileceğini zannedebilirim. Kudurmuş gibi yeter diye haykırdım. Ürküp afalladı. Fakat hala tutamıyordu kendini. Gülme nöbetine yakalanmıştı. Yanaklarını şişiriyor, gözlerini fal taşı gibi açıyor. Sonra, sonra birden bire yeniden bozanı veriyordu. O zaman kalkıp uzaklaştım oradan. İçimde zehir gibi bir acı, bir onur kırıklığı hiçbir şey düşünmeden, nereye gittiğimi bilmeden uzun bir süre yürüdüm. Ben kendimi doğayla eşleştirmiş, bir parça şair olan insanoğlunun ona karşı duyduğu sevgiyi sessizce ve bütün benliğimle yaşarken, sanki o Şakro'nun kişiliğinde benim bu tutkuma kahkahalarla gülüyordu. Doğaya, Şakro'ya tüm hayata karşı suçlamalarımı daha da ilerlere götürürdüm ya, telaşlı ayak sesleri geldi arkamda. Şakro omzuma usulca dokunarak utangaç ve ürkek bir sesle, ''Darılma'' dedi, Duam ediyordun? İnan bilmiyordum.'' Suçüstü yakalanmış yaramaz bir çocuğa benziyordu. Öfkeme rağmen utanç ve korkuyla büzülmüş bu zavallı vücuda bakıp gülmemek elde değildi. Sana sataşmayacağım artık. Vallahi de billahi de hiçbir şekilde sataşmayacağım. Bu arada sözünü pekiştirircesine başını sallıyordu. Ve devam etti. Çok uysal birisin. Sürekli çalışıyorsun. Ve hiçbir konuda zorlamıyorsun beni. Ben de tabii niçin böyle yapıyor acaba diye düşünüyorum çoğu zaman. Yoksa koyun gibi aptal da ondan mı böyle davranıyor diye düşünüyorum. Aklınca kendini bağışlatmak istiyor, özür diliyordu benden. Bu sözleri işittikten sonra onu sadece geçmiş için değil, gelecek için de bağışlamaktan başka çarem kalmadığını kabul edersiniz. Yarım saat sonra derin bir uykuya daldı. Ben de yanına oturup onu seyretmeye başladım. Uyurken güçlü bir adam bile çocuk gibi korumasızdır. Şakroysa ise içini sızlatıyordu insanın. Kalın dudakları kalkık kaşlarıyla şaşılacak kadar çocuğa benziyordu o sırada. Düzenli soluklarla uyuyor fakat arada bir çırpınarak çabuk çabuk yalvarır gibi bir takım gürcüce şeyler sayıklıyordu. Çevremiz ürkütücü, sinir bozucu bir sessizliğe gömülüydü. Uzun sürerse insanı çıldırtabilecek bir durgunluktu bu. Dalgaların hışırtısı da bize kadar gelmiyordu artık. Taş kesilmiş bir hayvanın kıllı ağzını andıran sık fundalıklarla kaplı bir çukurdaydık. Şakraya bakıyor ve ''Bu yol arkadaşım benim'' diyordum. Onu o an orada bırakabilirdim. Fakat onsuz bir yere gidemezdim. Alın yazılarımız birleşmişti bir kere. Ömrüm boyunca bana yoldaşlık edecekti. Ölünceye kadar ayrılmayacağız diye düşünüyordum. Feodasya'da umduğumuzu bulamadık. Kente girdiğimizde bizim gibi iş bulmak umuduyla gelen, fakat rıhtın yapımında seyircilik rolü eğitilmek zorunda kalan 400 kadar adam vardı orada. Türkler, Rumlar, Gürcüler, Smolensk'liler ve Poltavalılardan oluşan bir işçi kalabalığı harıl harıl çalışıyordu. Açlar her yeri doldurmuştu. Şehrin sokaklarında, işçilerin çevresinde boz renkli, sinir bozucu kalabalıklar halinde dolaşıyor, azak ve tavs serserileri kurtlar gibi koşuşuyorlardı. Ve ver elini ker. Yol arkadaşım sözünde duruyor ve artık sadaşmıyordu bana. Fakat müthiş açlık çekiyor, yemek yiyen birini görünce tıklı bir kurt gibi dişlerini gıcırdatıyor, anlattığı yemek öyküleriyle dehşete düşürüyordu beni. Bir süreden beri de kadınlara takmıştı aklını. Önceleri geçmiş günlerini hatırlayarak arada bir iç çekmekle yetiniyordu. Fakat sonradan yüzünde doğulu adamın o hırslı gülümsemesi gitgide dozunu artırmıştı işin. Öyle ki genç yaşlı, güzel çirkin, kadın cinsinden hiç kimsenin yanından geçmesine izin vermeyecek duruma geldim. Vücutlarının şu ya da bu parçası üzerine ileri sürülen pratik ve filozofça görüşleri benimle birlikte işitmelerini istemiyordum çünkü. Şakro, kadınlara öyle dolaysız bir açıdan bakıyor, onlardan öyle serbestçe söz ediyordu ki dudağımı ısırmaktan başka yakacak bir şey yoktu. Bir keresinde herhangi bir kadının kendisinden daha aşağı bir varlık olmadığını kanıtlamaya çalıştım. Fakat düşüncelerimden ötürü bana gücenmekle kalmadığını, kendisini büyük bir hakarete uğramış sayıp kudurmuş bir öfkeye kapılmak üzere olduğunu görünce deneyimi bir başka zamana erteledim. Tabii Şakro'nun tok olacağı bir zamana. Yol kısalsın diye kerçe kıyıdan değil bozkırdan gidiyorduk artık. Torbamızda son beş kapiğimizle bir tatardan satın aldığımız bir buçuk iki kiloluk arpa çöreği vardı sadece. Şakronun köylerden ekmek dilenmesi sonuçsuz kalıyordu. Her yerden şu kısa karşılığı alıyorduk. Sizin gibiler çok. Büyük bir gerçekti bu. Kıtlık olmuş, insanlar bir lokma ekmek için yollara düşmüştü. Yol arkadaşım ekmeğine engel olan bu açlara çok kızıyordu. Yol ne kadar şetin beslenmemiz ne kadar yetersiz olursa olsun, zamanında iyi gün gören Şakro, onlar kadar salıvermiyordu kendini. Hani onlar da durumlarıyla övünseler geriydi. Şakro, baldırı çıplaklar kalabalığını daha uzaktan görür görmez, işte yine geliyorlar. Nereden gelir, nereye gider bu insanlar? Rusya onlara dar mı geliyor? Aklım almıyor ki. Şu Ruslar ne sersem insanlar, diye söyleniyordu. Sersem Rusların ekmek peşinde Kırım'a kadar gelmelerinin sebebini anlatınca da başını güvensizlikle sallayarak karşı çıkardı. Aklım ermiyor, nasıl olur? Bizim Gürcistan'da böyle sersemlikler asla olmaz, diyordu. Gerçi geç vakit geldik. Geceyi bir vapura uzatılan tahta bir iskelenin altında geçirmek zorunda kaldık. Gizlenmek zorundaydık. Şehre varmazdan az önce işsiz güçsüz takımının dışarı atıldığını öğrenmiştik çünkü. Polisin eline düşmekten korkuyorduk. Şakronun yabancı bir pasaportla yolculuk etmesi de apayrı bir sıkıntıydı. Gece dalga serpintileri adam akıllı ıslattı bizi. Sabahleyin yukarı tırmandığımızda sırılsıklandık, tir tir titriyorduk. Akşama kadar kıyıda sürdük durduk. Pazardan bir papaz garısının bir çuval kavununu taşıdım. Bütün kazancımız onun verdiği o on kapik oldu. Boğazı geçip tam ana gitmekten başka çıkar yol yoktu. Ne kadar yalvarıp yakardıysam hiçbir kayıkçı karşı kıyıya kadar kürekçi tutmadı bizi. Herkes serserilere karşı kuşkudaydı. Bizden az önce bir süre olay çıkmıştı burada. Bizi de haklı olarak onlarla bir tutuyorlardı şimdi. Akşam gelip çattı. Başarısızlıklarımızın verdiği üzüntü ve bütün dünyaya karşı duyduğumuz öfkeyle oldukça sakıncalı bir düşünce belirdi kafamda. Gece olunca da hemen o düşüncemi uygulamaya geçtim. Gümrük binasının yanında üç sandal duruyordu. Şakro ile birlikte oraya yaklaştık. Sandallar zincirlerle kıyının taş duvarlarındaki halkalara bağlanmıştı. Karanlık bir geceydi. Rüzgar estikçe sandallar birbirine çarpıyor, zincirler şakırdıyordu. Halkalardan birini zorlayarak çıkardım. 4-5 metre yukarımızda ıslık çalarak nöbet tutan bir gümrük eri dolaşıyordu. Bize yakın bir yerde durunca bırakıyordum işi. Aslında bunun da gereği yoktu pek. Aşağıda gırtlağına kadar su içinde bir adamın bulunabileceği aklına bile gelmezdi. Zaten ben dokunmadan da zincirler kendi kendine şangırdıyordu. Şakro çoktan sandala yerleşmiş ve bana bir şeyler fısıldayıp duruyordu ya, dalgaların sesinden ne dediğini duyamıyordum. Neden sonra halkayı çıkardım. Dalgalar sandalı açığa sürükledi. Ben zincire yapışarak bir süre onun yanı sıra yüzdüm. Sonra yukarı tırmandım. Kopardığımız iki kenar tahtasını ıskarmozlara bağladık, kürek gibi kullanarak ilerlemeye başladık. Dalgalar sandalı salladıkça kıçta oturan Şakro kah alçalarak görülmez oluyor, kah yükselerek neredeyse tepeme çıkıyor, bir yandan da bağır, bağır bağırıyordu. Nöbetçinin duymasını istemiyorsa susmasını öğütledim ve hemen sesini kesti. Yüzü karanlıkta beyaz bir leke gibiydi. Dümeni elinden bırakmıyordu ve yer değiştirmeye fırsat yoktu. Hareket etmekten korkuyorduk. Şakro'ya ne yapması gerektiğini bağırarak söylüyordum ve hemen anlıyor, doğuştan denizciymiş gibi bir anda uyguluyordu söylediklerimi. Kürek yerine kullandığım tahtalar pek az iş görüyordu. Rüzgar pupadan esiyor, ben gideceğimiz yeri pek umursamadan boğazı enlemesinde tutturmaya çabalamakla yetiniyordum. Bunu başarmak da çok güç değildi. Kerçin ışıkları hala görünüyordu çünkü. Dalgalar iki yanımızdan yükselerek bize bakıyor, kızgın kızgın homurdanıyorlardı. Boğazı açıldıkça yükseklikleri artıyor, vahşi, ürkütücü bir böğürtü işitiliyordu uzaktan. Sandal gitgide hızlanıyor, rotayı korumak güçleşiyordu. Kah derin çukurlara yuvarlanıyor, kah tepelere tırmanıyorduk. Gece karardıkça kararıyor, bulutlar üstümüze abanırcasına alçalıyordu. Sonunda arkadaki ışıklar karanlıklara gömüldü. İşte o zaman korkunç bir durumda kaldık. Kudurmuşçasına üstümüze üstümüze saldıran su yığınının ucu bucağı yok gibiydi. Karanlıkta uçuşan dalgalardan başka bir şey görünmüyordu. Tahtalardan biri elimden fırlayıp gitti. Ben de ötekini sandalın dibine fırlatarak ellerimle sıkıca bordoya yapıştım. Sandalın her yükselişinde şakro vahşice bir sesle uluyordu. Karanlıklara gömülmüş, doğanın azgın güçlerince kuşatılmış, zavallı, güçsüz bir böcek gibi kala kalmıştım. Kötü bir umutsuzluk kaplamıştı yüreğimi. Çevrende dağlar gibi kabararak tuzlu sular fışkırtan beyaz yerli dalgalardan başka bir şey görünmüyordu. Parça parça kapkara bulutlarıyla gökyüzü de dalgaları andırıyordu. Doğa benimle oyun oynuyordu sanki. Onur kırıcı bir şeydi bu. Ölümden kaçılmaz fakat bu soğuk yasayı yine de bir şeylerle süslemek gerekir. Yoksa çok ağır ve kabadır o. Ateşte yanmakla bataklıkta boğulmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalsam kuşkusuz birinciyi seçerdim. Ne de olsa insana daha yaraşır bir ölümdür. Sandalın dibine doğru güçlükle kayarak bir kenar tahtası daha kopardım. Onu gocuğun bir kolundan geçirip oturma sırasına bastırdım. Ayağını da sıkıştırıp elimle öteki kolu ve eteği tutmuştum ki beklenmedik bir şey oldu. Sandal yukarılara fırladı, sonra aşağı doğru uçarcasına kaydı ve ben kendimi suyun içinde buldum. Bir elimde gocuğu tutuyordum, öbür elimde de bordadan sarkan bir ipe tutulmuştum. Dalgalar gürültüyle başımın üstünden geçiyor, boğazıma, kulaklarıma, burnuma tuzlu acı sular doluyordu. İpe var gücümle asılarak kendimi yukarı çektim. Suyun üstüne çıktım. Başım bordoya çarparken elindeki gocuğu ters dönmüş sandalın omurgasına fırlattım. Kendim de oraya sıçramaya çalıştım. Tam gücüm tükeneceği sırada başardım bunu ve aynı anda şakroyu gördüm. Az önce bıraktığım ipe tutunmuş suyun içinde taklalar atıyordu. İp bordadaki demir halkalardan geçerek bütün sandalı dolanıyordu anlaşılan. Şakro'ya sağ mısın diye haykırdım. Suyun üstüne fırladı, tıpkı benim gibi kendini sandalın omurgasına çekti. Onu yakaladım, yüz yüze geldik. Ben ayaklarımı üzerinden geçirir gibi ipten geçirmiş, ata biner gibi oturmuştum. Fakat sallantılı bir durumdu bu. Bir dalga eğerden alacağı edebilirdi bizi. Şakro elleriyle dizlerime yapışmış, başını göğsüme vurup duruyordu. Her yanı tir tir titriyordu. Çenesinin çarpışını duyabiliyordum. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Omurgalar yağ gibi kaygandı. Şakroya suya girip bordalardan birinin yanında ipe tutulmasını söyledim. Ben de öte yandan aynı şeyi yapacaktım. Söylediğimi yapacağına başını göğsüme daha beter vurmaya başladı. Bu arada dalgalar vahşi bir dans yaparcasına yanımızdan geçiyor, yuvarlanmamak için son gücümüzü harcıyorduk. İp ayaklarımdan beni kesiyor ve çok canım yanıyordu. Dört bir yanımızda dağlar gibi yükselen dalgalar gürültüyle çatlayıp yarılıyorlardı. Aynı şeyi bu kez daha sert bir şekilde söyledim ama Şakro başını var gücüyle göğsüme çarpmaya devam ediyordu. Beklenecek zaman değildi. Ellerini birbiri arkasına dizlerinden ayırdım, onları ipten geçirmeye çabalayarak Şakro'yu suya itmeye başladım. İşte o zaman o korkunç gecenin en korkunç olayı oldu. Şakro yüzüme bakarak, beni boğacak mısın diye fısıldadı. Korkunç bir soruydu bu ama soruluş şekli daha da korkunçtu. Şakronun sesinde hem ürkek bir boyun eğiş, hem bir yakarı, hem de uğursuz sonuçtan kurtulma konusunda bütün umudunu yitirmiş bir insanın son iç çekişi vardı. Fakat ıslak yüzünde bir ölü beyazlığıyla parlayan gözleri belki her şeyden daha çok korkunçtu. Ona ''Sıkı tutun!'' diye bağırarak ipi yakaladım, kendimi suya koyuverdim. Ayağım bir şeye çarptı ve ilk anda acıdan hiçbir şey anlayamadım. Fakat az sonra bir şey alevlendi içimde. Sarhoşladım, kendimi hiçbir zaman olmadığım kadar güçlü hissederek ''Toprak!'' diye bağırdım. Yeni ülkeler bulan denizciler o sırada benden daha coşkuyla bağırmışlar mıdır bilmiyorum ama seslerinin benimkinden daha yüksek çıktığını pek sanmıyorum. Şakra uluyarak kendini suya attı. Ne var ki yeniden kaygılandık bir süre sonra. Su henüz göğsümüze kadar çıkıyor, çevrede de kıyıya geldiğimizi gösteren herhangi bir belirti görünmüyordu. Deniz daha durgundu burada. Dalgalar artık sıçramıyor, tembelce yuvarlanıp geçip gidiyorlardı çevremizden. Bereket versin sandalın ipini bırakmamıştım. Böylece ben bir yana, Şakro bir yana geçerek kurtarıcı ipe tutunduk, sandalı da ardımız sıra sürükleyerek korka korka bir yere doğru yürümeye başladık. Şakro bir şeyler mırıldanarak yürüyordu. Ben kaygıyla çevreye bakınıyordum. Arkamızda ve sağımızda dalgaların sesi daha şiddetliydi. Önümüzde ve solumuzda ise hafifti. Sola doğru yürüdük. Altımız sıkı bir kumsaldı fakat yer yer çukurlara rastlıyorduk. Arada bir ayağımız yerden kesiliyor, o zaman öteki elimizi ve ayaklarımızı kullanarak yüzüyorduk. Su kimi zamanda dizlerimize kadar iniyordu. Derin yerlerde Şakro uluyor, bense korkudan titriyordum. Ansızın karşımıza bir ateş çıkıverdi. Şakro avazı çıktığı kadar bağırdı. Ben sandalın çalınmış olduğunu unutmamıştım. Bunu hemen ona da hatırlattım. Sustu ve az sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne yaptıysam yatıştıramadım. Derinlik gitgide azaldı, dizlerimize, topuklarımıza kadar indi. Çalınmış sandal hala yedeğimizdeydi. Fakat gücümüz de tükenmişti artık. Onu orada bıraktık. Kara bir kütük duruyordu yolumuzda. Üstünden atlayıp geçince bir takım dikenli otların üzerine düştük. Çok canımız yandı. Toprak işte böyle hoş geldin diyordu bize. Fakat buna altırış etmeyip ateşe doğru koşmaya başladık. Bir verst kadar ötemizdeydi. Sevinçle parlıyor, kurtuluşumuzu kutluyordu sanki. Karanlığın içinden bir yerden tüyleri karışıp kocaman üç köpek üstümüze atıldı. O zamana kadar sarsıla sarsıla ağlayan Şakro bir çığlık kopararak yere yığıldı. Ben ıslak kocuğu hayvanların üstüne fırlattım. Dönüp el yordamıyla taş ya da sopa gibi bir şeyler aradım ama bulamadım. Köpeklerin üçü birden saldırıya geçti. İki parmağımı ağzıma götürüp var gücümle ıslık çaldım. Hayvanlar geriye sıçradı, aynı anda da koşuşmalar duyuldu. Birkaç dakika sonra ateşin karşısında koyun bostundan abalarına bürünmüş dört çobanın arasındaydık. İkisi yere oturmuş tütün içiyordu. Uzun boylu gür sakallı, başına bir kazak papağa geçirmiş olan üçüncüsü sopasının kocaman mansabına dayanmış arkamızda duruyordu. Dördüncü çoban sarışın bir delikanlı ve şakronun soyunmasına yardım ediyordu. Toprak 10-15 metre ötemizden başlayarak göz alabildiğince geniş bir alana yayılan boz renkli yoğun bir örtüyle kaplanmıştı. Henüz erimeye başlamış ilkbahar karına benziyordu. İnsan ancak uzun süre ve dikkatle bakınca birbiri üstüne abanmış, tek tek koyunları seçebiliyordu. Birkaç bin kadar vardılar. Gecenin karanlığında uyuklayarak birbirlerine sokulmuşlar, bozkırı boydan boya kaplayan, koyu, sıcak, kalın bir yumak haline gelmişlerdi. Arada bir ürkek, acı meleyişler işitiliyordu. Ben kocuğumu kuruturken çobanlara başımızdan geçenleri olduğu gibi anlattım. Sandalı nasıl elde ettiğimizi de söyledim. Kır saçlı sert bir ihtiyar olan çoban yüzüme dik dik bakarak, ''Peki sandal nerede şimdi?'' diye sordu. Söyledim. Mihal, çobanlardan kara sakallı olanı, sopasını omzuna vurup kıyıya doğru gitti. Soğuktan tir tir titreyen Şakro, biraz ısınan fakat henüz kurumayan gocuğu istedi benden. İhtiyar, ''Dur bakalım.'' dedi. ''Kanını kızdırmak için önce koş biraz. Ateşin çevresini dolan, hadi.'' dedi. Şakro ilkin bir şey anlamadı. Fakat az sonra yerinden fırlamasıyla çırılçıplak vahşi bir dansa başlaması bir oldu. Ateşin çevresinde zıp zıp zıplıyor, topuklarıyla olduğu yerde tepiniyor, kollarını açarak avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Görülecek şeydi bu. İki çoban gülmekten yerlerde yuvarlanıyor, ihtiyar hiç istifini bozmadan el çırparak tempo tutmaya çalışıyorsa da beceremiyordu bir türlü. Dans eden Şakro'ya bakarak başını sallıyor, bıyıklarını oynatıyor, kalın bir sesle hiç durmadan hop hop hay ha hop hop hay ha diye bağırıyordu. Şakro yalımların aydınlığında bir yılan gibi kıvrılıyor Tek ayağının üzerinde sıçrıyor, ikisiyle birden tepiniyor, çıplak bedenini kaplayan ter taneleri bu kızıl aydınlıkta kan damlalarını andırıyordu. Ben dişlerim takırdıya takırdıya ateşte kurulanırken yaşadığımız serüvenin bir Cooper ya da bir Jules Verne okuyucusunu pek memnun edeceğini düşünüyordum. Kazaya uğrayan gemi, konuksever yerliler, bir vahşinin ateş dansı. Dans sona erdi. Şakro gocağa sarınıp yere oturdu. Bir şeyler yakarken kara gözleriyle dik dik yüzüme bakıyordu. Hoşuma gitmeyen bir şey ışıldıyordu bu bakışlarda. Elbiseleri ise ateşin yanındaki bir değnekte kuruyordu. Bana ekmekle tuzlu yağ verdiler. Mihal geldi, sessizce ihtiyarın yanına oturdu ve ihtiyar ne oldu diye sordu. Mihal kısaca sandal orada dedi. Su alıp gitmesin? Hayır. Hepsi sessizce bana bakmaya başladı. Mihal ortaya konuşur gibi bunları atamanın yanına mı götüreceğiz şimdi yoksa dost gümrükçülere mi teslim edelim? Karşılık veren olmadı. Şakro ses çıkarmadan yemeğini yiyordu. İhtiyar biraz sustuktan sonra "Atamana götürebiliriz. Gümrükçülere de." dedi. "İkisi de olur." Dedi, "Dinle beni." diye söze başlayacak oldum. İhtiyar beni işitmemiş gibi, "Demek öyle mi hal?" diye sözünü sürdürdü. "Sandal orada ha? He orada. Hım. Sular sürüklemesin. Yok yok sürüklemez. Öyleyse varsın orada kalsın. Yarın sandalcılar her giderken onu da yedeye alırlar." Boş bir sandalı götürmekte ne var ki? Değil mi? Neyse. Gelelim size, Külhan Beyler. Çok mu korktunuz? Korkmadınız mı? Hadi hadi, yarım vers daha açılsaydınız, görürdünüz gününüzü. Balta gibi denizin dibini boylar, boğulup giderdiniz. Ne olacak, boğulurdunuz işte. Hepsi bu. İhtiyar sustu, dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle bana baktı. Ne susuyorsun oğul? Yargıları kafamı şişirmişti. Ne dediğini anlamıyor, bizimle alay ettiğini sanıyordum. Oldukça kızgın bir tavırla, ''Seni dinliyorum ya.'' dedim. İhtiyar ilgilendi. ''Ee sonra?'' ''Hiç.'' ''Peki niye kızıyorsun?'' ''İnsan büyüğüne kızar mı?'' Sustum. İhtiyar çoban ''Daha yiyecek ister misin?'' diye sürdürdü sözlerini. ''İstemem.'' dedim. ''İyi ya. Canın istemiyorsa yeme tabii. Ama biraz yolluk ekmek alırsın yanına belki.'' Sevinçten titredim fakat hiç renk vermedim. Usulca ''Yolluk alırım.'' dedim. ''Güzel. Öyleyse bunlara yolluk ekmek ve yağ verin oradan.'' dedi. ''Mihal, gidiyorlar mı yoksa?'' diye sordu. Öteki ikisi de ihtiyara baktılar. ''Ne işleri var bizimle?'' ''Gidecekler tabii.'' dedi. ''Mihal, düş kırıklığına uğramıştı. ''Onları atamana ya da gümrükçülere götürecektik hani?'' dedi. Şakro, başını merakla gocuktan çıkarmış, ateşin çevresinde dolanıp duruyordu. Sakindi. ''Atamanın yanında ne yapsınlar? Ne işleri var onunla? İsterlerse sonra kendileri gider.'' ''Mihal, inatlaşarak, ya sandal?'' diye sordu. ''Sandal mı? Ne olmuş sandala? Orada durmuyor mu?'' ''Ee duruyor.'' ''İyi ya bırak dursun. Sabahleyin İvan iskeleye çeker onu. Oradan da alıp kerçe götürürler. Sandalın işi kolay.'' İhtiyar çobana gözümü kırpmadan bakıyor fakat onun güneşten ve rüzgardan yanıp kavrulmuş yüzünde yalınların kıvrak gölgelerinden başka bir şey göremiyordum. Mihal yelkenleri suya indirmeye başladı. ''Başımıza bir iş gelse bari. Dilini tutarsan hiçbir şey gelmez. Ama onları atamana götürürsek korkarım hepimizin başı ağrır.'' ''Biz işimize bakalım. Onlar da yoluna koyulsun.'' dedi ve dönüp bize ''Hey yolunuz daha uzak mı?'' diye sordu. Bunu daha önce de söylemiştim ama ihtiyar bir daha sorma ihtiyacı duydu. ''Tiflis'e gidiyoruz biz.'' Oo dünyanın yolu. Şimdi ataman eğler bunları. İzimi bırakalım da yollarına gitsinler. Ne dersiniz?'' İhtiyar bu ağır aksak söyleyi bitirince dudaklarını sımsıkı kenetledi, kırçıl sakalını sıvazlayarak gözlerini arkadaşlarının üzerinde dolaştırdı. O zaman öteki çobanlar, e ''Ne olacak, gitsinler.'' diye kararlarını belirttiler. İhtiyar çoban elini sallayarak ''Haydi, Tanrı yardımcınız olsun çocuklar.'' dedi. ''Biz sandalı yerine götürürüz, tamam mı?'' Ben şapkamı çıkardım ve ''Teşekkür ederiz dedi dedim. ''Niçin teşekkür ediyorsun?'' diye sordu. ''Heyecanlanmıştım. Teşekkür kardeş, çok teşekkür.'' diye tekrarladım. ''Peki, niye teşekkür ediyorsun?'' ''Şu işe bak. Ben Tanrı yardımcınız olsun.'' diyorum. ''O kalkmış, teşekkür ediyor.'' ''Yoksa seni şeytana teslim edeceğim.'' diye mi korktun ha? ''Ne yalan söyleyeyim korktum.'' cevabını verdim. İhtiyar kaşlarını kaldırarak oğlunu niçin kötü yola sürükleyeyim? Onu kendi gittiğim yola gönderirim daha iyi. Dünya küçük, belki yine karşılaşırız. Dağ dağ kavuşmaz, insan insana kavuşur. Hadi kal sağlıcakla.'' Tüylü kalpağını çıkarıp selamladı, biz de onu ve arkadaşlarını selamladık. Anapa yolunu öğrenip onlardan ayrıldık. Şakro nedense gülüp duruyordu. İhtiyar çoban heyecanlandırmıştı beni. Onun hayat felsefesini düşünüyordum. Serin, deriltici bir sabah yeli göğsüme çarpıyor, gitgide berraklaşan gökyüzüne bakarak az sonra parlak güzel bir günün başlayacağını düşünüp seviniyordum. O arada Jacques'la kurnazca göz kırptı bana. Sonra daha çok gülmeye başladı. Onun şen sağlıklı kahkahası beni de güldürdü. Çoban ateşinin başında geçirdiğimiz birkaç saatten yediğimiz lezzetli yiyeceklerden sonra dirilmiş kendimize gelmiştik. Kemiklerimizde yine de hafif bir kırıklık vardı tabi ama yaşama sevinci bastırıyordu bunu. Niye gülüyorsun? Tabii yaşamak güzel şey değil mi? Üstelik karnın da tok. Şakro başını iki yana salladı, dirseğiyle böğrümü dürttü, yüzünü buruşturdu ve yeniden bir kahkaha daha patlattı. Neden sonra kırık dökük Rusçasıyla niye güldüğümü anlamıyorsun değil mi dedi. Bak anlatayım şimdi anlarsın. Eğer bizi o gümrükçi Ataman'a götürecek olsalardı ne yapacaktım biliyor musun? Seni gösterip, beni boğmak istedi bu diyecektim, sonra da başlayacaktım ağlamaya. O zaman acıyıp hapse atmayacaklardı beni, anlıyor musun? Önce şaka yapıyor sandım. Ne gezer, beni düşündüğü şeyin gerçekliğine inandırmayı başardı. Öyle içten konuşuyordu ki, bu ilkel utanmazlık karşısında kızacak yerde derin bir acıma duydum. Düşünün, sizi öldürmeyi tasarladığını büyük bir içtenlikle tatlı tatlı gülümseyerek anlatan bir insan hakkında ne düşünürsünüz? Eğer o suç saymıyorsa bunu, hoş bir oyun, zekice bir şaka olarak görüyorsa ne yaparsınız? Şakro'ya tasarladığı şeyin ne kadar ahlaksızca olduğunu anlatmaya çalıştım. Ne dese beğenirsiniz? Onu hiç düşünmüyormuşum, yabancı bir pasaportla dolaştığını unutuyormuşum. Bu yüzden başının belaya gireceğini hesaba katmıyormuşum ve benzeri. Ansızın korkunç bir düşünce geçti aklımdan. ''Dur hele.'' dedim. Yoksa, ''Yoksa seni o sırada boğmak istediğime inanıyor musun gerçekten?'' diye sordum. ''Yoo, beni suya attığında öyle sanmıştım gerçekten ama sonra sen de suya atlayınca yanıldığımı fark ettim.'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' diye bağırdım. ''Hiç değilse bunun için teşekkür ederim sana.'' dedim. ''Yok teşekkür etme. Ben, ben sana teşekkür ederim.'' ''Orada ateşin yanında ikimiz de üşüyorduk. Gocuk senindi ama almadın onu. Kurutup bana verdin.'' ''İşte bunun için sana teşekkür ederim. Çok iyi bir insansın sen. Ben anlayabiliyorum bunu.'' ''Tiflis'e bir varalım, bak neler olacak. Seni babama götürüp, işte adam dediğin böyle olur.'' diyeceğim. Esle onu, beni de ahıra eşeklerin yanına bağla.'' diyeceğim. ''Tam da böyle diyeceğim işte.'' dedi. ''Birlikte yaşayacağız bundan sonra. Bahçıvanımız olacaksın. İstediğin kadar ye iç. Hayatın öyle bir şenlenecek ki yan gelip yatacaksın. İçtiğimiz su ayrı gitmeyecek.'' dedi. Tiflis'te kavuşacağımız güzel hayatı uzun uzun ballandıra ballandıra anlatıyor... Bense yeni bir ahlak uğruna dövüşmek için yollara düşen fakat kendilerini anlamakta yetersiz yol arkadaşlarına rastlayan insanların o büyük mutsuzluğunu düşünüyordum. Bu yalnız kişilerin hayatı çok çetindir. Onlar toprağın üzerinde, havadadırlar. İyi bir tohum gibi kimi zaman bereketli bir toprağa düşseler de çoğu kez oradan oraya sürüklenirler. Gün ağarmak üzereydi. Denizin enginlerini pembe bir aydınlık gürümüştü. Durduk. Şakro kıyının az ötesinde rüzgarın açtığı bir çukura uzandı, gocuğu başına çekerek az sonra uykuya daldı. Ben onun yanı başına oturup denize bakmaya koyuldum. Engin uçsuz bucaksız hayatını yaşıyordu deniz. Sürüler halinde kıyıya koşan dalgalar kumsala çarparak parçalanıyor, kumsal tuzlu suyu emerken hafifçe cızırdıyordu. Beyaz yerlilerini savurarak gelen ilk dalga sürüleri göğüslerini gürültüyle kıyıya çarpıyor, onun karşı koymasıyla geri çekiliyorlardı fakat arkadan gelen dalga sürüleri birincileri göğüslüyordu. Bir köpük ve serpinti yığını içinde sımsıkı kenetlenerek yeniden kıyıya doğru yuvarlanıyor, hayatlarının sınırlarını genişletmek istercesine hınçla dövüyorlardı karayı. Gün aydınlanan en uzaktaki dalgalar kan gibi kıpkırmızıydı. Her yandan dalgalar doğuyordu. Sanki bilinçli bir amaçla canlanan bu koca su kütlesi, tek damlasını yitirmeden geniş ve düzenli akınlarla amacına ulaşmaya çalışıyordu. Sessiz kıyaya hınçla atılan öncü dalgaların yiğitliği heyecanlandırıyordu insanı. Onların arkasından da güneş ışığının renkleriyle bezenmiş, güçlü, mağrur ve güzel denizin ilerleyişini görmek çok hoş bir şeydi. Burnun hemen arkasında, bordasına kudurmuşçasına çarpan dalgaları yara yara denizin coşkun bağrında görkemle salınarak büyük bir vapur ilerliyordu. Hani başka zaman olsa güneşin pırıl pırıl aydınlattığı bu güzel ve güçlü makineye bakarak doğanın kör güçlerini tutsak eden insanoğlu adına gurur duyabilirdim. Fakat yanı başında doğanın kör güçlerine taş çıkartan bir insanoğlu yatıyordu. Ters bölgesinde ilerliyorduk. Şakrunun üstü boşa şaşılacak kadar parçalanmış, kendisi de domuzuna hınzırlaşmıştı. Oysa açlık çekmiyorduk artık, kazancımız yerindeydi. Elinden hiçbir iş gelmediği belliydi. Bir gün harman makinasıyla sap ayırmaya kalkışmış, öğleden sonra avuçları kan içinde çıka gelmişti. Bir başka gün ağaç kökü ayıklamaya giriştiğinde kazmayla boynunun derisini sıyırmıştı. İki gün çalışıp bir gün yürüyerek oldukça ağır ilerliyorduk. Şakronun karnı doymak bilmediği için boğazından artırıp üstüne bir şey alamıyordum. Elbise olarak renk renk yamalarla şöyle böyle tutturulmuş bir paçavra yığını kalmıştı sırtında. Bir gün bir kazak köyünde bin güçlükle ve gizlice biriktirdiğim beş rubleyi çıkınımdan aşırdı. Akşamüstü zil zurna sarhoş, yanında da iri bir kazak karısıyla o sırada çalıştığım bostana geldi. Kadın, merhaba melun kafir diye selamladı beni. Bu sıfatı hak etmek için ne yaptığımı sorduğumda kazak karısı kurula kurula şöyle karşılık verdi. Çünkü şeytan herif, bu delikanlının kadınları sevmesine engel oluyormuşsun. Yasaların izin verdiği şeyi sen nasıl yasaklarsın, ha melun? Şakro kadının yanında duruyor, başıyla onaylıyordu onu. Fitil gibiydi. İkide bir düşecekmiş gibi sendeliyordu. Alt dudağını sarkıtmış, bulanık, anlamsız bakışlarını yüzüme dikmişti. Ben hayretle olan biteni seyrediyordum. debanası: hey, ne diye gözlerini belertiyorsun, diye bağırdı. Çık bakalım çocuğun parasını. Ben hüsbütün şaşırmıştım. Ne, ne parası, diye sordum. Çık parayı, yoksa karakolu boylarsın. Ondan Odessa'da arakladığın o yüz elli sökül bakalım. Baka kaldım. Şeytan karı sarhoş kafayla gerçekten de yapmaya kalkarsa bu dediğini çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. Yabancılara karşı zaten sert davranan karakol komutanı tutuklayıverirdi bizi. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını. İyisi mi alttan alayım dedim. Neden sonra üç şişe şarabın da yardımıyla şöyle böyle yatıştırabildim onu. Kadın toprağa karpuzların arasına yuvarlanıp sızdı. Ben de şakroyu yatırdım ve ertesi sabah erkenden kadını karpuzlarla baş başa bırakarak köyden ayrıldık. Şakro bir gün önceki sarhoşluktan yarı hastaydı. Ekşi şiş bir suratla de bir tükürüyor, güçlükle soluk alıp veriyordu. Bir iki kez konuşturmak istedimse de oralı olmadı. Kafasını koyun gibi sallamakla yetindi. Dar bir keçi yolunda ilerliyorduk. Küçük kırmızı kereler kaçıp gidiyordu ayaklarımızın altında. Doğa insana uyku veren tuhaf bir sessizlik içindeydi. Gökyüzü ardımız sıra kara bulutlarla kaplanıyordu. Önümüz henüz aydınlıktı. Uzakta bir yerlerde gök gürüldüyor, homurtuları gitgide yaklaşıyordu. Yağmur damlalar halinde dökülmeye başladı, otlar madeni bir sesle hışırdadı. Gizlenecek bir yer yoktu. Havanın karartısı arttı ve otların hışırtısı ürkütücü bir şekilde yükseldi. Gök gümbürdüyor, mavi bir ışıkla aydınlanan bulutlar sarsılıyordu. Yağmur seller gibi yağmaya, bomboş bozkırda yıldırımlar birbiri arkasına gürüldemeye başladı. Rüzgarın ve yağmurun şiddetinden otlar yere kapaklanmıştı. Her şey zangır zangır sarsılıyordu. Şimşekler göz kamaştırarak bulutları yırtıyordu. Onların mavi ışıltısında uzaktaki sıra dağlar bir an için soğuk, gümüşümsü bir parlaklıkla görünüyor, sonra karanlık bir uçuruma yuvarlanmışçasına gözden siliniyorlardı. Her şey gürüldüyor, titriyor bir ses kaynağı oluyordu. Tüm doğa sese gelmişti sanki. Gökyüzü ateşler saçarak kendini yeryüzünden yükselen tozlardan ve alçaklıklardan arındırıyor, yeryüzü onun öfkesi karşısında dehşete düşmüşcesine sarsılıyordu. Şakro ürkmüş bir köpek gibi hırıldıyordu. Bense sevinç doluydum. Oscar Fırtınası'nın güçlü karanlık tablosu karşısında yücelmiş gibiydim. Bu olağanüstü kargaşa beni kendine çekiyor, ruhumda kahramanlık özlemleri uyandırıyordu. İçimde birdenbire doğanın büyük korosuna katılmak, ruhumu dolduran coşkuyu bir şeylerle anlatmak isteği yükseldi. Gökyüzünü kucaklayan mavi alev benim göğsümde yanıyordu sanki. Nasıl anlatabilirdim bu coşkuyu? Ansızın sesimin olanca gücüyle bir şarkıya başladım. Gök gürülüyor, şimşekler çakıyor, otlar hışırdıyor ve ben kendimi bütün bu seslerle tam bir uyum içinde hissederek şarkı söylüyordum. Aklımı kaçırmış gibiydim ama hoş görülebilirdi bu. Kendimden başkasına bir zararı yoktu çünkü. Denizde tayfun, bozkırda fırtına. Doğanın en müthiş olaylarıdır bunlar. Bu şekilde herhangi bir kimseyi tedirgin ettiğimi ya da birinin beni kınamaya kalkacağını aklıma bile getirmeden şarkı söyleyip duruyordum. Fakat birdenbire bacaklarımdan yakalandığımı hissettim ve ister istemez bir su birikintisi içinde buldum kendimi. Şakro öfkeyle yüzüme bakarak ''Aklını mı kaçırdın he? Sus, bağırma. Gırtlağını parçalarım yoksa. Anlıyor musun?'' Şaşırmıştım. İlkin suçumun ne olduğunu sordum ona. ''Korkutuyorsun beni. Anladın mı? Gök yürülüyor, Tanrı konuşuyor, sense bağırıyorsun. Aklından ne geçiyor senin?'' Ona herkesin istediği zaman şarkı söyleme hakkına sahip olduğunu söylemeye çalıştım. Ben söylemek istemiyorum diye kestirip attı. İstemezsen söylemezsin zaten diye karşılık verdim. Sert bir sesle ve sözcüklerin üstüne basa basa sen de söyleme dedi. Ya söylersem diye cevap verdim. Şakro öfkeyle bana bak dedi. Kendini ne sanıyorsun? Kimsin sen? Evin var mı? Annen var mı? Baban var mı? Hısım akraban var mı? Toprağın var mı? Şu yeryüzünde kimsin sen? Kendini insandan mı sayıyorsun? İnsan benim. Her şeyim var benim. ''Beni bütün Kutais, bütün Tiflis tanır. Anlıyor musun sen beni?'' ''Bana karşı gelemezsin. Bana hizmet edersen karşılığını alırsın. Hem de on katıyla. Yapacak mısın bunu?'' ''Zorunlusun buna. Tanrı'nın herkese karşılık beklemeden çalışmak emrettiğini sen söyledin. Oysa benden karşılığını alacaksın. Niye üzüyorsun beni?'' ''Akıl öğretmeye, gözümü korkutmaya çalışıyorsun. Senin gibi mi olmamı istiyorsun? İyi bir şey değil ki bu. Cık cık cık. Tövbe tövbe.'' Soluk soluğa konuşuyor, içini çekiyor, oflayıp pufluyordu. Ben ağzım bir karış açık baka kalmıştım. Yol boyunca bana karşı içinde biriktirdiği bütün hoşnutsuzluklarını ve öfkesini boşalttı böylelikle. Sözlerinin etkisini artırmak için parmağını göğsüme dayıyor, omuzlarımı sarsıyor, özellikle önemli yerlerde de bütün ağırlığıyla üstüme abanıyordu. Yağmur başımızdan aşan seller gibi akıyor, gök aralıksız gümbürdüyor, Şakro sesini duyurmak için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Durumun gülünçlüğü her şeyi bastırdı ve kahkahalarla gülmeye başladım. Şakro yere tükürüp öte tarafa döndü. Tiflis'e yaklaştıkça yol arkadaşımın durgunluğu artıyor, yüzü gitgide asılıyordu. Eski ablaklığı kalmayan bu kıpırtısız yüzde yeni bir şeyler belirmişti. Vladikavkaz yakınlarında bir çerkes köyüne uğrayıp Mısır toplama işine girdik. Aşağı yukarı hiç Rusça bilmeyen, durmadan sataşıp bize kendi dillerinde söven Çerkezlerin arasında iki gün çalıştıktan sonra çevremizdeki düşmanlık çemberinden ürküp köyden ayrıldık. On verse kadar uzaklaşmıştık ki Şakro artık çalışmaya paydos. Bunu satıp her şeyi alacağız. Bizi Tiflis'e kadar götürecek bu. Anlıyor musun?" diye bağırarak koynundan bir tomar ipek kumaş çıkardı. Kan beynime sıçradı. Kumaşı elinden kaptığım gibi bir yana fırlattım, dönüp arkaya baktım. Çerkeslerin şakası yoktur. Kısa bir süre önce şu hikayeyi dinlemiştim Kazaklarda. Köyde işçilik yapan bir serseri ayrılırken bir demir kaşık götürmüş. Çerkesler yetişip yakalamışlar adamı. Üzerine arayıp kaşığı bulmuşlar tabii. Karnını hançerle deşip kaşığı yaraya yerleştirmişler. Sonra da yaralıyı öylece bırakıp gönül rahatlığıyla ayrılmışlar oradan. Kazaklar adamı can çekişirken bulmuşlar. Adam olayı anlatmış ve daha köye varmadan yolda ölmüş. Çerkezler konusunda sıkı sıkı uyarılmıştık. Bu ve buna benzer pek çok hikayeye inanmamak için bir sebep yoktu. Şakro'ya bunları hatırlattım. Karşımda durmuş beni dinliyordu. Ansızın dişlerini sıktı, gözlerini kırpıştırdı, hiç ses etmeden bir kedi gibi üzerime atladı. Birkaç dakika adam akıllı dalaştık. Sonunda öfkeyle yeter diye bağırdı. Adam akıllı yorulmuştuk. Karşı karşıya oturup uzun süre sustuk. Şakro çalınmış kumaşı fırlattığım yere acıklı bir yüzle bakarak niçin dövüştük sanki? Cık cık cık. Ne saçma şey. Senin malını çalmadım ya. Ne oldu acıdın mı bana? Asıl ben sana acıdım da onun için çaldım. Sen çalışıyorsun. Benim elinden hiç iş gelmiyor. Başka ne yapabilirim? Ben sana yardım etmek istedim. Ona hırsızlığın kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım. ''Lütfen sus.'' diye sözümü kesti. ''Kütük gibi bir kafam var. Ölmek mi istersin, hırsızlık yapmak mı? Ha? Hadi oradan. Bu hayat mı? Sus lütfen.'' Yine sinirlenmesinden korkarak sustum. Bu Şakro'nun ikinci hırsızlığıydı. Bir keresinde Karadeniz kıyısındayken Rum balıkçılardan bir cep saati aşırmıştı. O zaman da az kalsın dövüşüyorduk. Bir süre dinlenip yatıştıktan sonra Şakro, ''Hadi gitmiyor muyuz?'' diye sordu. Daryal boğazını geçip Gudavora inmeye başladığımızda, iki gün sonra Tiflis'teyiz dedi. Eve giderim. Neredeydin derler. Gezideydim derim. Sonra doğru hamama. Of be! Tıka basa doyururum karnımı. Anama karnım çok aç derim. Babama bağışla beni derim. Çok acı çektim. Hayatı öğrendim. Serseriler çok iyi insanlarmış. Gün gelir de onlardan birine rastlarsam çıkarıp bir ruble vereceğim. Meyhaneye götürüp iç bakalım arkadaş diyeceğim. Bir zamanlar ben de serseriydim. Sonra sonra seni anlatırım babama. İşte bana ağabeylik yapan kişi derim. ''Beni eğitti, dövdü beni, besledi. Şimdi buna karşılık sen de onu besle. Bir yıl besle, tam bir yıl, anladın mı? Maksim, işitiyor musun dediklerimi?'' Bir çocuk saflığıyla söylenen bu sözler hoşuma gidiyordu. Ayrıca kış gelmek üzereydi. Benim Setiflis'te tanıdığım kimse yoktu. Gudagor'da ilk karar aslamıştık. Şakron'un sözleri bu bakımdan da ilgilendiriyordu beni. Ne de olsa bir şeyler bekliyordum ondan. ''Hiç durmadan ilerliyorduk. İşte eski İberya'nın başkenti meşettteyiz. Yarın Tiflis'te olacağız. Kafkasya'nın iki dağ arasına sıkışmış başkentini daha 5 verst öteden görmüştüm. Şakro sakindi. Alık gözlerle ileriye doğru bakıyor, sağa sola saldırılarını tükürüyor, iki de bir yüzünü ekşiterek karnını ovuşturuyordu. Yolda bulduğu çiğ bir havucu mideye indirmişti çünkü. Birdenbire "Benim gibi soylu bir Gürcü memleketine güp gündüz bu paça içinde girer mi sanıyorsun?" "Yoo, akşamı bekleyeceğiz. Dur bakalım." dedi. Boş bir yapının duvarının dibine çöktük. Son sigaralarımızı sardık ve soğuktan titriye titriye içmeye başladık. Gürcistan askeri yolu üzerinde keskin bir rüzgar esiyordu. Şakro dişlerinin arasından hüzünlü bir türkü mırıldanıyordu. Ben sıcak bir odanın ve yerleşik bir düzenin göçebe hayatına olan üstünlüklerini düşünüyordum. Yol arkadaşım kalktı ve kararlı bir yüz ifadesiyle ''Haydi'' dedi. Hava kararıyordu. Kentin ışıkları tek tek yanmaya başlamıştı. Güzel bir görünümdü bu. Vadiyi saran karanlığın içinde ışıklar yavaşça birbiri arkasına sıçrayıp çıkıyordu. Şakro, ''Dur, şu başlığı bana ver de yüzümü gizleyeyim. Bakarsın bir tanıyan olur.'' dedi. Çıkarı verdim. Olginskoy sokağı boyunca ilerliyoruz. Şakro kararlı bir tavırla ıslık çalıyor. Birden, ''Maksim, şu tramvay durağını görüyor musun? Peki ya Veriski Köprüsü'nü?'' ''Bak orada otur bekle beni. Ama bekle olur mu? Ben şurada bir eve uğrayıp arkadaştan bizimkileri babamı annemi sorayım.'' dedi. Çok mu kalacaksın diye sordum, hemen geliyorum, bir dakika sonra geliyorum dedi. Bir anda karanlık dar bir sokağa daldı, gözden kayboldu. Bir daha da görünmemek üzere. Hayatımın hemen hemen dört aylık bir süresinde bana yol arkadaşlığı eden bu adama bir daha hayatım boyunca hiç rastlamadım. Fakat iyi duygularla, şen bir gülümsemeyle sık sık hatırlarım onu. O bana akıllı insanların yazdığı koca koca kitaplarda bulunamayacak pek çok şey öğretti. Hayat, insanların bilgeliğinden daha derin ve daha anlamlıdır çünkü.